Herkese merhaba. Soyut işlemler dönemiyle Piaget'e de devam ediyoruz. Ee, Piaget'in soyut işlemler döneminden ve işlem öncesi dönemden soru gelme ihtimali çok daha fazla. O yüzden de işlem öncesi dönem kadar hani bu döneminde soyut işleminde özelliklerini tek tek konuşmakta fayda var. Bakın soyut işlemler dönemi öncelikle 12-18 yaş dönemini kapsar diye düşünüyoruz. Aynı zamanda bu dönemde artık Tüme varımsal düşünmenin yanında hangi düşünme şekli başlar? Tümden gelimsel düşünmede başlar. Ki tümden gelimsel düşünme mesela bütün insanlar ölümlüdür, Sokrates bir insandır. O halde Sokrates de ölümlüdür gibi bize hakikaten daha doğru, daha geçerli bilgiler sunan bir akıl yürütme şeklinden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra artık soyut kavramları anlıyorlar soyut ifadeleri kullanabiliyorlar. Mecazları, atasözlerini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorlar. Yani saklı samanın gelir zamanı dediğinizde hani sadece somut bir e, işte ne bileyim, saman, zaman böyle bir şeyi anlamıyorlar. Daha ziyade geniş anlamda mecazları çok daha farkına varıyorlar diyebiliyoruz. Piaget'e sorarsanız, Piaget der ki, bütün insanlar, bütün toplumlar, eminim ki diyor, somut işlemler dönemine varır. Ancak her insan ve her toplum somut işlemler dönemine varamazlar diye düşünüyor. Bazen de sadece soyut kavramları anlıyor olmak, insanların soyut düşündüğü anlamına da gelmez diye bize ekliyor arkadaşlar. Ama bu dönemin genel özelliği soyut kavramların anlaşıldığı bir dönemdir diyoruz. Başka ne var? Çok önemli kendine has, fikir, değer, inanç sistemi geliştirme. KPSS'de aynı bu ifadeyle çıkar. Kendine has, fikir, değer, inanç geliştirme. Bu ne demek? E, bu dönemde Eriksin'de konuşacağız mesela kimlik kazandığımız dönem aynı zamanda ve dolayısıyla da hani bir şekilde bu dönem arkadaşlar insanların kendine has düşünce ortaya koydukları bir zaman dilimi olarak karşımıza geliyor. Çok önemli bir nokta ve dönemin en önemli özelliği aslında ergen egosentrizmi dediğimiz ergen ben merkezciliği. Peki ergen ben merkezciliği ne demek? Ee, ergenler, ergen ustalar yani bayağı çok seviyorum ben ergenleri biliyorsunuz. Yani bayağı şeyiz bu konuda aramız iyi. Ve ergenlerin bu dönemde abartılı bir şekilde kendilerine odaklandıklarını biliyoruz. Nasıl oluyor bu? Biz ergen egosentrizmle ya da ergen ben merkezciliğine arkadaşlar kendine odaklanma ya da kendini yüceltme. Olarak anlamlandırıyoruz ve lütfen unutmayın ergen ben merkezciliğinin 3 tane versiyonu var. Bunlardan bir tanesi hayali seyirci, bir tanesi omnipotent düşünme, bir tanesi de kişisel efsane olarak karşımıza geliyor. Şimdi aslında e, ergen egosentrizmi ile alakalı çalışmaları yapan kişi Piaget'den ziyade Elkind'dir. Elkind'in çalışmalarıdır. Peki hayali seyirciler ne demek? Elkind diyor ki dünya bir sahnedir. Ve ergen bu sahnedeki başrol kahramandır. Herkes ona bakar, herkes onu izler, herkes onu takip eder. Bu biraz hastalıklı bir düşünce mi? Evet öyle ama ergenlik bittikten sonra neyse ki ortadan kalkmasını temenni ediyoruz. Ee, o zaman sorularda da şöyle düşüneceksiniz. Hayali seyirci dediğimiz şey ne olacaktır? Ergenlerin herkes tarafından izlendiklerini düşünmeleri anlamına geliyor. Mesela dikkat edin çok fazla aynaya bakar ergenler. Böyle vitrinlerin önünden geçerken hep böyle hani narsiyus gibi kendilerini izlerler falan çok hoşlarına gider. E, dolayısıyla da başkalarının da sürekli onları takip ettiğini düşünme eğilimi gösteriyorlar. Arkadaşlar kişisel efsane ya da mit nedir? ergenlerin ergenlerin kendi yaşadıklarıyla alakalı kendi yaşadıkları durumlarla alakalı abartılmış hikayeleridir. Abartılmış hikayeleridir. Şimdi bir ergen düşünün, tamam mı? annesiyle kavga etmiş. Annesiyle kavga eden bir ergen sanki hani dünyanın en korkunç olayı başına gelmişçesine hareket edebilir. Der ki mesela biliyor musun hiç bu kadar canım yanmamıştı. Kimse böyle acı çekmemişti. Yani o kadar mübalağalı duygulara sahipler ki işte düşünebiliyor musun ya da kimse onun kadar mutlu olmamıştır hayatta. Yani bütün duygularını o kadar abartılı yaşıyorlar ki biz buna ne diyoruz? Kişisel efsane diyoruz. Tabii ergenleri eleştirirken e, tuttuğunuz mesela ergenlik döneminde lisedeki günlüklerinize falan bakın değil mi? Hep böyle melankolik. Mübalağalığı, yazılar, ifadeler dolayısıyla onların yaşadıkları normal. Zaten Piaget'e sorarsak, Piaget ergen ben merkezciliğinin sebebi olarak neyi görür? Zihinsel olgunlaşmayı görür. Zihinsel olgunlaşma tamamlandıktan sonra bu özellikler de ortadan kalkar diye düşünüyor. Omnipotent düşünme ne? Söyleyelim. Benim her şeye gücüm yeter. Benim her şeye gücüm yeter. Aslında bu bir nevi arkadaşlar ben süpermenin mantığını ifade ediyor. Yani benim her şeye gücüm yeter derken ergenlik döneminde yaşanan tipik bir durumdan bahsediyoruz. Şöyle düşünün ergenler herkesin başına her şeyin gelebileceğini ama kendilerinin başına böyle şeylerin gelmeyeceğini düşünür. Mesela yaşadığımız çok enteresan olaylar var. Babalarının arabasını alıyorlar ehliyetleri yok. E bir de biliyorsunuz geçen derslerde anlattık ergen sakarlığı var. Elini kolunu koordine edemiyor. Problem yaşıyorlar ve arabayla 180 kilometre hızla gidiyor ve kendisine hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyor. E sonra da sonu hüsranla biten olaylar maalesef yaşanabiliyor. Bu omnipotent düşünmeden kaynaklanır. Mesela üniversite bir üniversite birdeyken hepimize olan bir şeydir aslında. Hani ergenliğin etkileri hala devam ediyordur. Üniversiteye giren herkese sorduğunda omnipotent düşünme baskın olduğu için şey derler. Mesela ne yapmayı düşünüyorsun okul bitince? Mesela i̇şte ordinarius profesör falan direkt öyle bir şey düşünüyorum. Ama Allah'tan o omnipotent düşünmenin gazı Dördüncü sınıfa doğru azaldığında insanlar bir anda dördüncü sınıfta hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelirler. Bir anda idealizm ortadan kalkar falan. Dolayısıyla da omnipotent düşünme de bizim geçici özelliklerimizden bir tanesi. Ee, şöyle düşünün arkadaşlar omnipotent düşünme aslında Hasan Sabbah'ı biliyorsunuz değil mi? Ee, Alamut Karesi'nin hatta dünyanın ilk terör örgüt lideri olarak da tanınıyor Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın fedaileri mesela genelde 14-15 yaşındaki çocuklardır. Ve bir gün Hasan Sabbah belki bahsetmişimdir der ki beni der ne kadar seviyorsunuz bu kadar deyip kaleden aşağıya atarlar kendilerini. Yani <gülüyor> bunun sebebinde de omnipotent düşünme vardır. Yani omnipotent düşünme hakikaten insanın her şeyi yapabileceğine dair bir inanç ortaya koyar. Hani bir nevi süpermenim mantığı olarak da düşünebilirsiniz. Burayı da tamamladıktan sonra... Ee, bir şeyi konuşmamız gerekiyor. O da şu, bence çok önemli şeyi kapatabilir miyiz ya, klimayı kapatabilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi e, şöyle düşünün, işlem öncesi dönem ve e, ergen ergenlik döneminde soyut işlemlerde ikisinde de ben merkezcilik var. Peki arasındaki fark ne? Yani işlem öncesi dönem ben merkezciliği ile soyut işlemler dönemi ben merkezciliği arasındaki farka bakacak olursak arkadaşlar işlem öncesi dönemdeki çocuk ben merkezcidir ama o insanların farklı düşündüğünü algılayamaz. Der ki ya ben böyle düşünüyorum zaten herkes böyle düşünüyor ama ergenlik dönemindeki egosentrizmin farkı şudur ergen. Evet çok fazla kendine odaklıdır ama başka insanların farklı düşündüğünü algılar. Şundan bahsediyorum. İşlem öncesi dönemdeki çocuk der ki ben pırasa sevmiyorum. Zaten kimse pırasa yamaz. Bakın bu işlem öncesinin ben merkezciliğidir. Ama soyut işlem dönemi çocukları ne yaparlar? Derler ki ben pırasa sevmiyorum ama pırasa seven insanlar olabilir. Ama... Buradaki egosentrizm neyle alakalıdır? Kendine odaklanmayla alakalıdır. Lütfen burayı karıştırmayın. Tekrar söylüyorum. İşlem öncesi dönemle ergen egosentrizm arasında fark vardır. İşlem öncesi çocuk başka insanların farklı düşündüğünü algılayamazken ergenler başka insanların farklı düşündüğünü çok rahat bir şekilde algılar diyoruz. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir de sadece... Ergenlikte oluşan düşünme biçimleri. Yani bakın şöyle sorular geliyor. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde ortaya çıkan özelliklerdendir? Bakın şunların hiçbiri somut işlemler döneminde yoktur. Bu tarz 2012'de gelen bir soru vardı mesela. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Bakalım hangi düşünmeler bunlar? Bunlardan bir tanesi varsayımsal ya da hipotetik düşünme. Şunu ifade eder. Ortada olmayan bir durumu varmış gibi kurgulamaktır. Ortada olmayan bir durumu varmış gibi kurgulamaktır. Şundan bahsediyoruz. Yani size bir ipucu verecek olursam, soruları okuduğunuzda, paragrafa baktığınızda şu mantığı görüyorsanız, eğer böyle olsaydı eğer böyle olsaydı mantığı varsa soruda arkadaşlar bunun cevabı varsa insan düşünme ya da hipotetik düşünmedir. Yıllar önce bir soru geldi. Dedi ki Osmanlı İmparatorluğu hala var olsaydı neler farklı olurdu? Eğer böyle olsaydı bakın değil mi? Ortada öyle bir şey yok ama ben varmış gibi kurguluyorsam cevabımız kesinlikle varsayımsal düşünme olacak. Ben diyorum ki mesela bu tahta siyah olsaydı ne olurdu? Tahta siyah mı? Değil. Ben ne yapıyorum? Eğer böyle olsaydı mantığından bakıyorsam varsayımsal düşünme olacaktır. Ya da işte ne bileyim dünya keşke daha büyük bir yer olsaydı. Bakın yine ne, ne, yap, ne yapıyoruz? Kurguluyoruz. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? Varsayımsal düşünme olacaktır. Varsayımsal düşünmenin en çok karıştığı düşünme şekli kombinasyonel düşünmedir. Ya da birleştirici düşünmedir. Bakın dikkat edin. Varsayımsal düşünmede ortada öyle bir şey yoktur. Ben kurgularım. Ancak kombinasyonel düşünmede ortada seçenekler vardır. Ve seçenekler üzerinden düşünme yapılır. Seçenekler üzerinden düşünme yapılır. Kombinasyonel düşünmeyi en iyi kimler yapar? Kadınlar yapar. 3 ee, pantolon 5 kazak. Hangisini hangisiyle kombine edeyim mantığı kadınların genelde çok iyi yaptığı bir şeydir. Gerçi şimdiki erkekler de biraz süslü oldukları için onlar da yapabiliyorlar hakikaten. Şimdi e, şöyle düşünün. <gülüyor> Mesela bir insan düşünün tamam mı? Ee, Ankara'dayız. Ankara'nın nesi meşhur? Kebap. Neyse Bursa'nın kebabı meşhur. <gülüyor> Mesela Şöyle düşünün işte eve gittiniz evde hiçbir şey yok karnınız çok aç diyorsunuz ki ya şöyle bir kebap olsaydı İskender olsaydı bu ne olacaktır hangisi olacaktır san düşünme olacaktır ama evde marul var pirinç var biber var domates var salça var hani ne duruyorsun helva yapsana misali değil mi bunları bir araya getiriyorsak ne olacaktır kombinasyonel düşünme aradaki fark ne arkadaşlar aradaki fark şu İlkinde ben ne yaptım? Ortada olmayan bir şeyi varmış gibi kurguladım. Ama ikincisinde ne yaptık? İkincisinde elimde seçenekler vardı. Ve ben seçenekler üzerinden düşünme yaptım. Bir örnek daha yapalım. Mesela şöyle diyebilirsiniz. İşte mezuniyet balonuz var. Ya şöyle işte mavi bir elbise olsaydı. Demek bakın eğer böyle olsaydı mantığı varsa insan düşünmeyi ifade eder. Ama işte mavi elbiseniz var, kırmızı var, işte ne bileyim mor var bunlar arasından bir tanesini seçmek ne olacaktır? Kombinasyonel düşünme olacaktır. Tekrar söylüyorum kombinasyonel düşünmede elimizde gerçek ihtimaller vardır. Ama varsa düşünme düşünmede yoktur. Gelelim göreceli ya da esnek düşünmeye. Burada neyi anlamamız gerekiyor? Sana göre, bana göre. Bu arkadaşlar işlem öncesi dönemdeki egosentrizmin de tam tersidir. Şöyle düşünün işlem öncesinde ben size bir örnek vermiştim hatırlarsanız eğer. Dedim ki yanımda bir çocuk olsa karşıda ne görüyorsun desek işte evler görüyorum. Peki öğretmenlerim bana bakıyor acaba onlar ne görüyor diye sorduğumuzda onlar da evleri görüyordur demesi İşlem öncesindeki egosentrizmdir. Arkadaşlar işlem öncesindeki bir çocuk burada duran orada duran insanların farklı şeyler gördüğünü algılayamaz. Ancak göreceli düşünmek insanların bulunduğu duruma göre, bulunduğu konuma göre farklı bir algılama yapması anlamına gelir. E dolayısıyla da ergenlik dönemindeki bir insan var olan durum içerisinde ya da var olan bağlam içerisinde farklı düşünceler ortaya koyabilir. Mesela Şöyle düşünün. Herhangi bir konuda fikri duruma göre değişebilir. Insandan insana değişebilir. Biz buna ne diyoruz? Göreceli düşünme ya da esnek düşünme adını veriyoruz. Gelelim analitik düşünme. Yani çözümleyici düşünme. Bilimsel düşünme yoludur. <gülüyor> Aslında biz burada daha çok bilim adamlarının yaptığı düşünme şeklinden bahsediyoruz. Yani şöyle düşünün tez, antitez, sentez mantığı vardır. Hakikaten e, çok karmaşık bir düşünme şeklidir ve Piaget diyor ki analitik düşünme çok zor ortaya çıkar. Ama bilim yapmak istiyorsak da analitik düşünmek tabii ki zorundayız. Gelelim analojik düşünmek. Arkadaşlar analojik düşünmek dediğimiz şey benzetme yaparak düşünmektir. Yani biz benzetme yaptığımızda aslında şöyle bir ifade daha kullanalım: bilinmeyen bir durumu, bilinmeyen bir durumu, bilinen bir duruma, bilinen bir duruma benzeterek açıklamaktır. Benzeterek açıklamaktır. Şundan bahsediyorum: biz insan beynini Neye benzetiyoruz? Cevize benzetiyoruz. Başka hangi organlar var? Mesela fasulye böbreğe benzetiyoruz. Mesela düşünün ben tıpta bir hoca olsam ve ateroskleroz diye bir hastalığı anlatsam. Ateresikleroz gibi bir hastalığı anlatırken arkadaşlar bu kolay bir şey değil. Hele tıp fakültesine gelmiş öğrencilere böyle bir hastalığı anlatmak zor. Ama biz analojik düşünme yeteneğimiz sayesinde ne yapıyoruz? İşi birazcık daha kolay hale getiriyoruz. Şimdi eğer ben dersi şöyle anlatırsam. Diyorum ki arkadaşlar diyorum. Ateresikleroz bir damar hastalığıdır. Ve damarların tıkanmasıyla alakalı bir durumdur. Peki ne olur diyoruz? Diyorum ki düşünün. Beş şeritli bir trafik yolu düşünün. Beş şeritli yolda trafik nasıl akar? Gayet güzel akar değil mi? Tıkanır mı? Tıkanmaz. Ama diyorum şerit bir anda teke düştü. Ne olması beklenir? Burada arabaların... Yığılması beklenir değil mi? İşte burada da kan birikmeye başlıyor. Kan birikiyor birikiyor en sonunda pıhtılaşıyor ve bu oluşan pıhtı beyne gidip insanda felç dediğimiz durumu yaratıyor. Bakın benim atresikleros hastalığını bu şekilde anlatmam da ne olacaktır? Analojik düşünme olarak karşımıza gelecektir. Bunlar içerisinde açıkçası soru olarak en çok beklediğimiz yer metabolizsel düşünme. Ne demek arkadaşlar? Düşünmeyi düşünmek veya öğrenmeyi öğrenmektir. Hatta şöyle bir ekleme daha yapalım. Kişinin nasıl öğrendiğinin kişinin nasıl öğrendiğinin ve nasıl başarılı olduğunun nasıl başarılı olduğunun farkına varmasıdır. konuşalım burayı. Şimdi metabilistsel düşünme meta öte ya da üst anlamına gelir. Biliş ötesi ya da üst biliş dediğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. Arkadaşlar metabilistsel düşünmede kişi nasıl öğrendiğinin farkına varır, nasıl başarılı olduğunun farkına varır ve genelde metabilistsel düşünen insanlar şu soruyu sorar kendine ben nasıl öğreniyorum? Bazı insanlar yazarak öğrenir, bazı insanlar okuyarak öğrenir, bazı insanlar dinleyerek öğrenir. E haliyle de kişinin bu durumu fark etmesi onu daha başarılı kılar mı? Kesinlikle evet. O zaman metabolizsel düşünen, düşünen insanların aslında daha başarılı insanlar olduklarını düşünmekte yanlış olmayacaktır. Mesela meslek seçimi konusunda da metabolizsel düşünmek gerekir ki 12-18 yaşında ortaya çıkan bir düşünme şeklinden bahsediyoruz. Mesela ben hangi mesleği daha iyi yaparım? Benim yeteneklerim neler? Ben en uygun nasıl bir meslek ortaya koyarım gibi düşüncelerde metabilişsel düşünme anlamına gelir. Ve bu hak hakikaten bizim için önemli bir kavramdır diyoruz. Ve toplamda bunları da konuştuktan sonra arkadaşlar şükür ki Piaget bitti. Gözümüz aydın. Bigoski ile devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.